Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah vebaad. Muhterem Müslümanlar, yeni kitabımızın ismi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı. Yazarı Yahya bin Musa Ezzzehrani, yayıncı Guraba yayınları. Allah Azze ve Celle bu kitaptan hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Giriş, hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Onun bağışlamasını ister, ona tevbe ederiz. Kendi kötülüklerimizden ve kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah'ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Tek ve ortağı olmayan, Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Gerçekten ve gönül hoşluğuyla şehadet ederim. Peygamberimizin adalet ve hidayet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna şahitlik ederim. Yüce Allah kullarını ibadet etmelerine ihtiyacı olmadığı halde sadece denemek, sınamak ve davranışlarının karşılığını vermek gayesiyle Yalnız kendisine ibadet etmeleri için var etti. Kim itaat eder, şükreder, sadece Allah'a ibadet ederse ona naim cenneti vardır. Kim isyan eder, büyüklenir, yüce Allah'ı inkar eder ve başkasını ona ortak koşarsa ona da cehim, cehennem vardır. Yüce Allah cinleri ve insanları kendisine ibadet etmeleri için yarattığını bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir maksat için yaratmadım. Zariyat suresi ayet 56 Yine Allahu Teala kendisine ibadet etmeyen hiçbir şey olmadığını fakat bunu sadece yine kendisinin bildiğini haber verir. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. İsra suresi ayet 44 Yüce Allah insanları boş yere ve başıboş olarak yaratmadı. Onları kendisine ibadet etmeleri için yarattı. Daha sonra onlar amellerinin karşılığını vermesi için ona geri dönecekler. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun suresi ayet 115. Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. Zilzal suresi ayet 7 ve 8. Kıyamet günü herkes amelinin yani davranışının karşılığını görecektir. Kitabını yani amel defterini ya sağından alacak ya da solundan ya da arkasından alacaktır. Allah'a itaat eden cenneti ve en güzel olanı kazanacak, Allah'a isyan eden de cehennemi ve en zor olanı hak edecektir. Yüce Allah ibadetin sadece kendisine yapılmasını emretmiştir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Halbuki onları ancak dini yalnız ona has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri emrolundu. Beyyine suresi ayet 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Ameller ancak niyetlere bağlıdır. Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Allah sizin bedenlerinize ve şekillerinize bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Hadis Müslim'de geçmekte. Bir amelin kabul edilmesi için iki şart gerekir. Bir, amelin sadece Allah için olması. İki, Amelin doğru ve dinin getirdiğine uygun olması. Yukarıdaki iki şart amelde mevcutsa o makbuldür ve sahibine ecir yani sevap verilecektir. Allah'ın kulları üzerindeki hakları meselesine girmeden önce imanı artıracağı için yüce yaratıcımızın büyüklüğünü tanımamız yerinde olacaktır. 1- Allah Allah'ın her şeyin yaratıcısıdır. Allah'ın dışındaki her şey O'nun yarattığıdır. Allah onların Rabbi, onları yoktan var edicidir. Yaratıkların hepsi O'nun mülkü ve kullarıdır. O'nun gücü ve hükmü altındadırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Zümer Suresi ayet 62. Müslim'in sahihinde Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilen bir hadiste şöyle denmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce yaratıkların kaderlerini yazdı. Arşı suyun üzerindeydi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ubadet bin Es-Samit radiyallahu anh'ın şöyle bir rivayeti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Sonra kaleme yaz dedi. Kalem de o anda kıyamete kadar olacakları yazdı. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümdardır. Ondan başka hak ilah yoktur. O kerim arşın sahibidir. Mü'minun suresi ayet 116. Başka bir ayette Rahman arşa istiva etti. Taha suresi ayet 5. Allah yaratıcıdır, tektir. Vehhab yani devamlı ve bol verendir. İnsanları topraktan yaratandır. Bütün yaratılmışlara hükmü altında tutan, sebepleri yaratan en yüce Rabb'dir. Aziz yani yegane güç sahibidir. Gaffar yani bağışı boldur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Güç ve kuvvet sadece yüce Allah'tadır. Allah bize yeter ve o ne iyi vekildir. 2. Kürsi İbni Kesir elbidayı ve nihayede şu açıklamayı yapmıştır. Es-Suddi şöyle der. Gökler ve yer kürsinin içindedir. Kürsi arşın önündedir. İbni Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yedi gök ve yedi yer yayılıp birbirlerine eklenseler kürsü genişliğinde olamazlar. Ancak... Çöldeki halka derecesinde olurlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Bakara suresi ayet 255. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arş yanında kürsü ancak yeryüzündeki bir çölün ortasına atılmış demir bir halka gibidir. 3. Levh-i Mahfuz İbn Kesir'in el ve el Nihaye adlı kitabında Levhi Mahfuz'la ilgili söylediklerini aktaracağım. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Levhi Mahfuz'u beyaz inciden yarattı. Onun sayfaları kırmızı yakuttandır. Kalemi nur, yazısı nurdur. Allah her gün ona 360 defa bakar. O subhanehu ve teala yaratır, rızık verir, öldürür, diriltir, yükseltir, alçaltır ve dilediğini yapar. Mukatil şöyle dedi. Levhi mahfuz arşın sağındadır. 4- Göklerin ve yerin yaratılması. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. O Allah gökleri Yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde yarattı. Secde suresi ayet 4. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir. Bakara ayet 29. Allah yedi göğü ve yerden de sayıca onlar kadarını yarattı. Allah'ın buyruğu bunlar arasında Allah'tan yaratıklara iner ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Talak suresi ayet 12. Buhari'nin sahihte rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah ezelde vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Zikir yani levh-i mahfuz da... Her şeyi yazdı. Gökleri ve yeri yarattı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı yarattı. Pazar günü dağları yarattı. Pazartesi günü ağaçları yarattı. Salı günü sevilmeyen şeyleri yarattı. Çarşamba günü nuru yani ışığı yarattı. Perşembe günü hayvanları yeryüzüne yaydı. Cuma günü yarattıklarının en sonu olarak akşama kadar olan cuma saatlerinin sonunda Adem'i yarattı. Hadis Müslüm'le geçmekte. Allah kulları için deniz ve nehirleri yaratmakla onlara lütufta bulundu. Deniz suyu tuzlu ve acıdır. Bunda havanın sağlıklı olması için büyük bir hikmet vardır. Çünkü o tatlı olsaydı... Ölen hayvanlar sebebiyle hava bozulur ve kokardı. Bu da insanların yok olmalarına sebep olurdu. Fakat derin hikmet bu zorunluluktan dolayı onun bu nitelikte olmasını gerektirdi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz hakkında sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Onun suyu temiz, ölüsü ise helaldir. Nehirlerin suyu tatlı, ve isteyenin onu içmesi kolaydır. Allah onları bir yerden kaynatarak ve kullara rızık olarak başka bir yere akıtmıştır. 5- Meleklerin yaratılması ve onların özellikleri Melekler yüce Allah'ın yaratıklarındandır. Allah onları üstün gayeler ve sadece bütün gizlileri bilen Allah'ın bildiği birçok şey için yaratmıştır. Onların arasında Nebi ve Rasullere vahyi indirmekle görevli olan vardır ki bu Cebrail'dir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah'ın yarattığı gerçek şekliyle görmüştür. Onun 600 kanadı vardır. Her iki kanadının arası da doğuyla batı arası kadardır. Meleklerden birisi de İsrafil'dir. O sura üflemekle görevli olan melektir. Mikail de meleklerdendir. O da yağmuru yağdırmakla görevlidir. Ölüm meleği de bunlar arasındadır. O ruhları almakla görevlidir. Beyt-i Haram'ın hizasında yedinci gökte Beyt-i Mamur vardır. Her gün oraya yetmiş bin melek girer ve onlar kıyamet gününe kadar oradan çıkmazlar. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sizin görmediklerinizi gördüm, işitmediklerinizi işittim, gök gıcırdadı ve gıcırdaması da hakkıdır. Çünkü gökte dört parmak yer yoktur ki bir melek Allah'a secde etmek üzere o yere alnını koymasın. Allah'a yemin ederim ki benim bildiğim gerçekleri siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yataklar üzerinde kadınlardan zevk duymazdınız ve evlerinizde yollara çıkıp Allah'a yüksek sesle yalvarırdınız. Ebu Zer radiyallahu anh bunun üzerine şöyle demiştir. Vallahi ben kesilen bir ağaç olmayı arzu ettim. Hadis İbn-i Mace'de geçmekte. Başka bir hadiste de şöyledir. Yedi gökte bir ayaklık ve bir karışlık yer yoktur ki... Orada ayakta ibadet eden, secde eden veya ruku eden bir melek bulunmasın. Kıyamet günü gelince onların hepsi şöyle derler. Sana hiçbir şeyi ortak koşmadan, tam anlamıyla ibadet etmekten başka bir şey yapmadık. Melekler arasında Rablerinin izniyle rüzgar ve bulutları yönlendirip idare edenler vardır. Ölüm meleğine yardım edenler. Cennetin bekçisi Rıdvan, cehennemin bekçisi Malik, zebaniler, kabirde ölüyü sorguya çeken iki melek, cennetlerde görevli, onları sahiplerine hazırlayan melekler, Adem oğullarını korumakla görevli iki melek, göklerde bulunanlar, arşı taşıyanlar, kulların amellerini koruyanlar, iyilik ve kötülükleri yazan, rakip ve atid gece ve gündüz kulları takip eden, Sabah ve ikindi namazında bir araya gelen melekler, hatip içeri girinceye kadar cuma günü ilk geleni yazan melekler ve zikir meclislerini ve halkalarını çepeçevre saran melekler vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şey yapan melekler vardır. Tahrim Suresi Ayet 6 Onlar gece ve gündüz tesbih ederler, hiç ara vermezler. Enbiya Suresi Ayet 20 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler nurdan Cin halis ateşten, Adem de size anlatılandan, topraktan yaratıldı. Hadis Müslüm'de geçmekte. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Derin hikmet Allah'a aittir. 6. Cinnin yaratılması ve şeytanın hilesi. Allah daha önce belirttiğimiz ve yukarıdaki hadiste işaret ettiğimiz gibi cinleri ateşten yarattı. Allah Adem'i yarattığında meleklerin ona secde etmelerini emretti. İblis dışında bütün melekler secde ettiler. O secde etmeyi reddedip Rabbine isyan etti. Ve Adem'e secde etmeyi kabul etmedi. O yani iblis şöyle dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Böylece o alemlerin Rabbinin lanetini hak etti. O aşağılık, yerilmiş ve kovulmuş olarak yeryüzüne indirildi. Hem o hem de cinler ve insanlardan ona tabi olanlar cehennemle tehdit edildi. Her gözetleme yerine oturup Adem oğullarının doğru yoldan saptırmak için kendi kendine söz verdi. Fakat Allah kendisine iman eden Peygamberlerini tasdik eden ve iblisle taraftarlarını kendilerine musallat etmemesi için onun dinine uyan kimseleri koruyacağına dair teminat verdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Benim kullarıma gelince senin onların üzerinde hiçbir egemenliğin yoktur. Vekil olarak Allah yeter. İsra suresi ayet 65. İblis, Kıyamet gününe kadar canlı kalacaktır. Rabbinin denemek için vaat ettiği o malum güne kadar bekletilecektir. Onun suyun üzerinde, üzerinde oturduğu bir arşi vardır. İnsanlar arasında kötülük ve fitne çıkaracak ve kocayla karısını ayıracak çetelerini yayar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan tahtını suyun üzerine koyar. Sonra çetelerini gönderir. Onların derece itibariyle ona en yakın olanı en büyük fitne çıkaranıdır. Bunlardan birisi gelerek şöyle şöyle yaptım der. O da hiçbir şey yapmamışsın der. Sonra birisi gelerek ona onu karısından ayırmadan bırakmadım der. Bunu kendisine yaklaştırır ve sen ne iyisin der. Bu hadis üstünde geçmekte. Buhari ile Müslim'in sahihlerinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin şu hadisi vardır: Şeytan insanın vücudunda kanın aktığı gibi akar. Şeytan günah işlemek için Adem oğluna vesvese verir. Kul Rabbini zikredince gizlenir. Rabbini zikretmeyip unutursa Şeytan onun kalbini ele geçirip Rabbini zikretmeyi unutması için ona vesvese verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şeytan sizden birine gelir, şunu kim yarattı, şunu kim yarattı der. Sonunda Rabbini kim yarattı diye sorar. Şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar varınca o kişi hemen euzubillahimineşşeytanirracim desin ve vesveseye son versin. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Kovulmuş şeytandan, onun nefhi yani kibrinden, nefsi, şiir ve sihiri ve hemzi, deliliğinden çok iyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım de. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. Belirttiğimiz gibi şeytan Rabbini zikretmeyi unutturmak için Adem oluna vesvese verir. Bunların arasında namaz kılana, namazdayken vesvese veren vardır. Bu şeytanın adı hınzeptir. Müslümana abdest alırken vesvese veren de vardır. Bu şeytanın adı da velahandır. Büyücülerin ve göz bağcılarının yardımcıları olanlar da vardır. Müslüman şeytanın hile ve vesvesesinden kurtulmak istiyorsa Allah'a itaat etmesi, Allah'ın kitabında ve hadis kitaplarında geçen meşru zikir ve dualarla şeytandan kurtulması gerekir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'tan korunup sakınanlar kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ın sevap ve cezasını hatırlar hemen gerçeği görürler. Araf suresi ayet 201. Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Araf 200 Arşın yüce Rabbi olan Allah'tan bizi şeytan ve vesvesesinden uzak tutmasını dileriz. Ölüm anında şeytanın bizi çarpmasından halim olan Allah'a sığınırız. Allah'ım şeytan senin kullarından biridir. O senin kontrolün altındadır. Onu göremediğimiz halde o bizi görüyor. Seni göremediği halde de sen onu görüyorsun. Allah'ım onun şerrinden sana sığınırız. Allah'ım onun senin bize yasakladığını emretmesinden veya onun senin bize emrettiğini yasaklamasından da sana sığınırız. 7- Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı Allah Adem'i cuma günü yarattı. Yüce Allah onu kendi elleriyle yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Meleklerine ona secde etmelerini emretti. İblis dışında onların hepsi secde etti. O büyüklenmesi, inatçılığı sebebiyle secde etmedi ve Rabbinin lanetini hak etti.'' Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş ve oradan da o gün çıkarılmıştır. Bir başka rivayette de kıyamet o gün kopacaktır denilmiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetinin soyunun her canlı kişisi onun belinden düştü. Bunlardan her insanın iki gözü arasında nurdan bir parıltı yarattı. Sonra onları Adem'e sundu. Bunun üzerine Adem Rabbim dedi bunlar kimdir? Allah bunlar senin zürriyetindir buyurdu. İçlerinden birisini gördü ve onun gözleri arasındaki nurun parıltısı hoşuna gitti. Bunun üzerine Rabbim dedi. Bu kimdir? Allah bu zürriyetinin son ümmetlerinden bir kişidir ki adına Davud denilir buyurdu. Adem Rabbim onun ömrünü kaç yıl kıldın diye sordu. Allah 60 sene buyurdu. Adem ömrümden ona kırk sene ilave et dedi. Adem'in ömrü dolunca ölüm meleği karşısına geldi. Adem ömrümden kırk sene daha kalmış değil midir diye sordu. Ölüm meleği bu kırk yılı oğlun Davud'a vermedin mi diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ilave etti. Adem inkar etti bu yüzden onun zürriyeti de inkar etmektedir. Adem unuttu. Bu yüzden onun zürriyeti de unutmaktadır. Adem yanıldı. Bu yüzden onun zürriyeti de yanılmaktadır. Hadis-i Tirmizi de geçmekte. Bütün bunlardan sonra Allah'tan başkasına ibadet edilir mi? Allah'tan başkasına itaat edilir mi? Nimet verenden başkasına şükredilir mi? Tek olan Allah'a isyan edilir mi? Allah'ım hamd ancak sanadır kendisine isyan edene ne kadar halimsin sana tevbe edene ne kadar merhametlisin hoşnut olman için sana hamd olsun hoşnut olduğunda da sana hamd olsun hoşnut olduktan sonra da sana hamd olsun Rabbimiz sana gerçek anlamıyla ibadet edemedik gerçek anlamıyla teşekkür edemedik ancak sana hiçbir şeyi ortak koşmuyoruz. Sen övgü ve senaya layık olansın. Yarattıklarının sayısınca, hoşnut olduğun kadar, arşının ağırlığınca ve kelimelerinin sayısınca sana hamdolsun. Ahir <gülüyor> davana en elhamdülillahi rabbil alemin.